Sallallahu aleyhi ve ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi rümayin. Aziz Kardeşler yüz <gülüyor> yıl önce bir önceki asırda ümmet Muhammed'in bütün toprakları işgal edilmiş, hilafeti yok hale getirilmiş ve tarihinin en büyük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 levh mahfuzda Allah'ın himayesinde. Kur'an-ı Kerim'in e, bazı topraklarda sözünü ettiğimiz gibi kırbaçla, silahla okunması engellenerek zarar verilmek istendi. Bu, Mısır gibi gerekçeleri de izah edeceğiz. Mısır gibi e, ilmin yoğun olduğu yerlerde de içini oymaya çalıştılar Kur'an-ı Kerim. Kur'an en büyük yani topraklarımızın işgalinden işte Fransızların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 Bu bütünden bir parçayı kopardın mı özürlü dindir o. Allah katında kemale erdirilmiş, son noktası konmuş bir dindir. Sen onun bütününü almıyorsun Paketin açıyorsun, içinden beğendikleri alıyorsun. Yahutlar da böyle yaptılar. Sonunda Allah da dinlerini nesk onları onların. Hristiyanlar da beğendiklerini aldılar, beğenmediklerini almadılar. Ashab-ı kiramın özelliği neydi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i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 ee, şöyle örneklendireyim. Burada hilafet kaldırılacağı zaman ilk hilafetin kaldırılmasına karşı Şeyh Ali Abdurrazzat diye bir haine tembihni kitap yazdırttı İngilizler. Bu kitap e, İslam'da e, Hilafetin Yeri Yoktur isimli bir kitap diye özetleyebilirim. Türkçesi o şekilde özetleyebileceğiz. Bu kitabı İngilizler günlerce Mısır'da gayreden bedava gökten e, broşür olarak attılar. gayre sokakları bu kitapla doğdu. Bastırdılar onu istedikleri kadar. Lübnan'da dağıttılar. E, yani buralara ulaştırdılar. Mesela e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde baştan sona okunmuş bir kitaptır. <gülüyor> Yaptığımız iş yanlış değil. Bizim ezer alimleri bakın fetva veriyor bu işe diye. Yani bir kere bu yanlış çizgi açıldıktan sonra artık bu e, ona gelip o hocaya da yani Ezher hocası, gerçi daha sonra Ezher onun alimlik unvanını geri aldı. İlim ve ilgisi olmadığına dair fetva yayınladılar. Büyük tepki gördüler. Ta ne zamana kadar 1930'larda Şeyh Hulusihan Mustafa Sabri Rahmetullahi Mısır'a gitti. Onun ağzının payını verdi. O fitne o zaman söndü. Ama 10-15 sene Ali Abdurrezzak Mısır'ı aldı götürdü. Bütün İslam aleminde. hala Hala şu anda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 Ebu Bekir halife olarak seçildi radıyallahu anh diye sorulduğunda da cevap olarak diyor birbirini yememek için diyor, bir tane öne attılar diyor. Yani ashab kiramı ümmetin malı ve yönetimi üzerinde böyle aç göz iştahı bulunan bir kitle olarak gösteriyor. Ama alim yani çok okumuş ya çok kitaplar yazmış. Allah'tan hak ettiğini bulsun diye dua ederiz. Bir şey diyemeyiz tabi. Ölmüş bitmiş yani 70 senelik ölmüş bir isim. Bu Dönemde kardeşler, Müslümanların en büyük ihtiyacı fitneye karşı bu Kur'an'ı, kadını ve üçüncü büyük fitne olarak da İslam'ı parçalara bölme. Tarikatına, mezhebine, ondan sonra işte siyasetçi veya siyasetle ilgili olmayan böyle ayrıntılara, ayırma hamlesine karşı Müslümanlar büyük bir lider ihtiyacı hissetti.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 dinine hizmet edecek insanları yavaş yavaş ortaya çıkardığını görüyoruz. 1926'da ilk defa e, Hasan el rahmetullahi aleyh büyük bir e, hamle yaparak edebiyat öğretmenidir. Tek özelliği tarikat mensubu bir mümindir. Babası büyük bir hadis alim aynı zamanda. Fakat bu edebiyat öğretmeni 22 yaşında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 sadece o cemaatten 5000 kişilik silahlı askeri İsrail'le savaşmak için gönderdi Sinaç önüne. Yani Mısır bir devlet o kadar asker çıkaramadı. Bu İhvan-ı Müslim'in diye bir teşkilatı var. Resmi bir teşkilat. Bildiğimiz dernek. Bu derneğin şubelerinden 5000 silahlı asker gönderdi. Çoğu da orada şehit oldu. Geri gelemediler. Allah onlara rahmet eylesin. Ama bu ne kadar faaliyet olduğunu gösteriyor. 1900-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 E, haram ihtilat, haram e, ses ciddiyeti gerekiyor. Paldır yani, güldür kadın meclisine girilmiyor. E, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in hanımları, annelerimizle konuşurken bile perdenin arkasından konuşun. Allah-u Teala böyle oh, içeri girmeyin diye ikaz var. E, çok önemli oranda e, kendisine destek olacak. Yani, Ümmeti Muhammed aleyhisselamın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 o derneğin 18 yaşında bir üyesi var. Zeynep Gazali bulunmadı. 18 yaşında bir üye. Zeynep Gazali maalesef e, çok değerli bir Ezher şeyhinin oğlu. İyi bir fukahacının o kızı, iyi fukahacının. Oğlu da Muhammed Gazali. O da Ezher hocalarından olarak vefat etti. Allah rahmet eylesin. Abisi Muhammed Gazali, kız kardeşi Zeynep, Zeynep Gazali. Zeynep Gazali'nin batı türü konuşmaları e, o Çağdaş Mısırlı Kadınlar Derneği'nde Hasan Ömenna'nın dikkatini çekmiş. Bakmış ki bu kadında hitabet yeteneği var, çalışıyor. 18 yaşında köy köy Mısırları dolaşıyor, Mısırı dolaşıyor. E, Fransa'ya gidelim. Bir hafta Fransa'da kamp yapma hamlesi yapıyorlar. Hedef bir hafta Fransa'da kal. Bir hafta bedava 20 yaşında bir kadını Fransa'ya niye götürüyorlar?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 evinde yemek pişirirken tüp patlıyor ya da gaz ocağı neyse patlıyor ve yanıyor Zeynep Kezali. Bunu doktoru hastanelere götürüyorlar. Doktorlar bu iyileşmez, ölecek bekleyin. Derisi yüzü, her şey yanmış. Yanıyor. E, bu da e, şu şekilde nezir yapmış kendi hayatında. Diyor ki Allah'ım demiş eğer Hasan Benna'nın bana dedikleri doğruysa beni iyileştir evet. ben İslam'a hizmet edeceğim demiş. Evet. Eğer Hasan el-Benânı dedikleri doğru değilse ben zaten öleceğim. Ben bırak biri böyle bir nezir yapmış. Bir de bu şey var ya hani bir delikanlı sihir öğreniyor da e, saraya gidiyor geliyor. Hadis meşhur hadis-i şerifte e, işte bir canavar yollarına çünkü Allah'ım diyor bu kâhinin dediği doğruysa ölmesin. Bu papazın dediği doğruysa bu canavar ölsün demiş Ona benzer bir adak yapıyor. İşte. E, abisi Muhammed Gazali doktorla görüşüyor. E, doktor diyor ki yani siz hazırlıklarınızı yapın, bu üç güne çıkmaz diyor. E, bir hafta sonra Zeynep Gazali iyileşiyor, ayağa kalkıyor. E, yazdığı dilekçesi arşivlerde var. Çağdaş Kadınlar Derneği'ne yazdığı dilekçede. E, ben bu dernekten ayrılıyorum. Hasan-ı dernek yapacağız diyor. E, dernek başkanı kadın Hüda Hüdaşaravi diye bir oranın fitne fesat merkezi. Mısır'da Şir namına, e, Ciraumut namına ne yayınmışsa bu çağda Hoca Dolos kadının, lanetli kadının e, eseridir. E, o da diyor ki e, Zeynep diyor, aldanıyorsun diyor. Aldanayım veya aldanmayım, sözleşme çok büyük yerde oldu diyor. Ben bu sözü verdim bir defa diyor. E, bakıyoruz ki arkadaşlar bazı afetler, musibetler işte yanan kadın çok büyük facia olarak geliyor. Ee, ne kadar insanın hidayete erdiğini hiç kimse bilmiyor Zeynep Gazali'nin elinden. Milyonlarca insan. Mesela sadece Pakistan'da Ziya'l-Hak'ın ayağına gitmiş şeriat tatbikine geçsene demiş. Ziya'l-Hak'ta rahmetullahiyle şeriat devleti projesini ilan etti. Üç ay sonra da uçaktan parçalanarak düşürüldü biliyorsunuz. Yani tek bir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 Duymadık hoca diye bağırıyorlar. Bir daha okuyıp istedik. Duahter daha okuyor. Çıkıp gidiyor. Sonra iki gün sonra birisi buna arıyor. Helallık istiyor. Ya biz Kur'an'a saygısızlık yaptık. Gel onun açıklamasını da yap bizi. İki gün sonra açıklamasını yapıyor. Bitmez, yorulmaz bir hali, bir çalışma içerisinde, büyük bir hamle içerisinde. Yani bir dönem 1965'ten itibaren. İhvan-ı Müslüminin bütün mensupları. Daha doğrusu camide namaz kılan herkes zindanlara alındı. O dönem bu da zindanlara alındı. E, hayatımdan birkaç gün diye bir kitabı vardır. Zindan Hatıraları diye Türkçe'ye de tercih edildi o kitap. Not, notlarda ondan alıntılar bulacaksınız. Orada erkeğin bile dayanamayacağı büyük sıkıntılardan hapishanelerde neler çektiğinden söz ediliyor. E, buna yani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 Babası 10 yaşındayken vefat etmiş Zeynep Gazali'nin. Mahmutullah Aleyha. Şimdi Zeynep Gazali diyor ki, babam diyor beni diyor 4-5 yaşındayken diyor kucağına alıp Bu kızım nesibe olacak, nesibe olacak dermiş. Nesibe kim? Ensarın kadınlarından Uhud'da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i müdafaa etmek için kılıç kullanan kadın. Sen benim nesibemsin kızım diye şaka yaparmış. Bir gün bunun bir daire çizmiş tebeşirle yere. Bir daire. Bir de gitmiş bir odun vermiş eline kızım al bunu. Şimdi savun Resulullah'a bakayım demiş. Nasıl savunacaksın? Abisi de demiş baba demiş bunu erkek gibi yetiştiriyorsun. Başımıza bela açacaksın bunu demiş. Benim kızım nesibi olacak demiş. Yani adını Zeynep koymuş ama nesibi olmasını istiyor. Işte, i̇şte o da vaa böyle çocuklar kılıç oynar ya öyle kılıç oynuyor. E ee, dur bakalım diyor. Duruyor. Kaç kafir öldürdün diyor. iki kafir öldürdüm diyor. Yetmez yetmez kafir çok devam et kızım diyor. Şimdi 5 yaşında çocuğu baba neyle yetiştiriyor? O baba 18 yaşına kadar o kızdan hayır görmedi. Ama 18 yaşından sonra niyeti salih olduğu için babanın. Yani nasıl Uhud'da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e bir kadın can hıraç savundu da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem döndüğünde ne buyurdu Uhud'da? Yahu nerede dönsem nesibeyi orada görüyordu diyor. Nitekim Müseylemetül Laini öldürmek için Yemen'e kadar gitti sonra. Mücahide bir kadın. Müseylem'e kolunu kopardı. Kopmuş koluyla gene cihada devam etti. Kadın kişi olduğu halde babası rahmetullahi yani, demek ki hayalinde kızının böyle bir mücahide olmasını dine hizmet etmesini samimi bir şekilde isteyince tebeşirle daire çizip burası Uhud kızım hadi burada peygamberi savun bakalım diye takvikat da yapınca kızı 53 yıl Allah'a davetle meşgul oldu. Mesela kendisi bir hatırasını anlatıyor. Pakistan'da sireti nevi toplantısı yapılmış. Bütün dünyadan siretle ilgili yani Efendimiz Aleyhisselam'ın hayatıyla ilgili olan bir toplantı. Bunu da Mısır'dan çağırmışlar. Çünkü Mısır'dan hocaların öyle toplantılara falan gitmesi çok zor. Hala zor da yeni yeni kapılar açıldı. Gidiyor o toplantıya gidiyor. İşte kardeşlerinden birini alıyor yanına mahrem olarak gidiyor. Toplantıda bu çıkıyor erkeklerin önünde Ziya-ül orada konuşma yapıyor. Konuşmasında diyor ki arkadaşlar diyor yani biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin konuşuyoruz. Bu devlet Resulullah'ın devleti değil. Niye bizi böyle kandırdınız burada diyor. Böyle tarih konuşacak yerde şu devleti Kur'an devleti yapın helal haramlar sabit olsun bu devlette diyor. Diyor ki bir de baktım ziya Hak çocuk gibi ağlamaya başladı diyor. Devlet başkanı orada ihtilalle gelmiş Ziya-ül Hak. Toplantıdan çıkışta ziyaretçi sekreteri demiş Başkan seninle görüşmek istiyor 20 dakika görüşebilir misin demiş olur demiş gitmiş tercümanla oturmuşlar iki buçuk saat bunu sağlamamış nasıl İslamlaştırabilirim bu devleti demiş yani gidiyor bir kadın Mısır'dan devleti İslamlaştırıyor Pakistan'da gidiyor Suudi Arabistan'da kral Faysal'ı ikna ediyor kızlarla erkekler ayrı okullarda okutun diyor Suudi Arabistan'da hala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 Kur'an'ların tamamını bilen ezerin toplarından birisi kızı şarkıcı olmuş. Hoca Efendi de milletin önüne çıkmamaya başlamış biri. Yani Kur'an'ın en büyük okuyucusu kızı da en büyük şarkıcı mı İmtihan bu. Allah Teala dilediğini dilediği gibi imtihan ediyor. Bunu sen ne Nuha benzetebilirsin, ne kime yani nereye benzeteceksen benzet. Hoca Efendi de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 Köpekli odada kalmış bir kadın bu hapishanede, zindanda. Önce Kur'an-ı Kerim'den bu lekeyi silmem lazım diyor. Hicare isimli kız gidiyor, kızı buluyor. Ee, kız e, işte şarkı söyleyeceği bir yerde bunu tanıyor tabii. Meşhur çünkü bütün dünyanın gündemi. 1971'de hapisten çıktığında e, sayılı basın konularından birisiydi bu Zeynep Kazali Hapisten çıktı vesaire işkence gördü çıktı. Ee, kızım diyor e, sen diyor işte babanın şimdi nasihat ediyor yani uzatmayalım sözlerini ee, Babam bu dafları demişti bana diyor. daha sonra kızım bak ben evime gitmedim 6 senedir hapisteyim senin bu halin Kur'an'a leke imanımıza leke baban senin normal bir adam olsa ben sana gelmezdim ben babanı düşünmüyorum seni baban mı gönderdi diyor i̇şte kız tabi Hüseyin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 Mısırların sesi çok güzeldir. Kur'an okuyanı da çok. Melanet şarkıcısı da çoktur. Tövbe eden şarkıcıların <gülüyor> tamamının başında Hüseyin'in kızı var. Bu kervale o başlatmış. Ona Gazali'nin, Zeynep Gazali'nin rahmetullahi aleyha yaptığı konuşmaları, anlattığı şarkıcıların hepsi tövbe etmişler. Bu sebep Mısır devleti ihvan, sanatı engelliyor diye ihvanın önde gelenlerini hapse attırdı sanatı engelliyor diye. Fakat burada bizim tabii önemli görüp de gündeme çıkarmak istediğim şey, yani şu anlayışına bakınız. 6 sene evinden ayrılmış evli bir kadın. Zindanda ölümcük sahneler yaşanmış. Arabayla bunu alıyorlar. Evine götürecekler. Evinden önce Kur'an'dan bu lekeyi silelim diye bir kadına rica etmek gidiyor. Bir şarkıcıya rica etmek gidiyor. Şarkıcı bunu takmıyor tabii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 bu kadıncağızın hayatında çarpıcı şeylerden biri günde 10 saat okuma yaparmış, tefsir okurmuş 10 saat 10 saat tefsir okur, yorulunca fıkı okur, böyle enteresan bir tip, bu ne zaman konuşur ne zaman okur, ne zaman dinlenir, mesela kocasının hizmetini yapar, hatıratında diyor, ben hiç ihmal etmem kocamın hizmetini Allah'ın emri o diyor. ne zaman vakit bulur, ne zaman ütü yapar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 Alıp pazar konusu yapmak istediler, pazarlık konusu yapmak istediler. Allah onlara cevabı nereden verdi? Kadınların arasından bir müjahide gönderdi. Nazaratun Fi Kitabillah diye bir kitabı var. Tefsir olarak yazmış onu, hapishane hatıralarının bir benzeri olarak yazmış. E, bu tefsire niye tefsir ismi demiyorsun? ya yani tefsir niye demiyorsun diyor. Tefsir ciddi bir tefsir kitabıdır. E, cevap olarak diyor ki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 2005 yılının Ocak ayına kadar davet çalışmalarına devam etmiş. Konuşurken kekeliyor. Ayet okumaya başlayınca düzeliyor lisan, Ayet okuyor bu sefer. Konuşmasında yuvarlamaya başlamış cümleleri. E, nutkum tutuldu gençler. Size Kur'an okuyor Kur'an okuyor bu sefer. Kur'an'ı o biçim okuyor. Mesela kardeşler e, Allah için yola çıkmak meselesi. işte elhamdülillah bugün e, Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz biz.